Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran Paslaşmalarda sizlerle birlikteyiz Radyo Havan'dasınız Bir haftalık aradan sonra Yeniden bir süperlik gündemiyle Birlikte olacağız Evet, geçtiğimiz haftanın en karlı takımı kuşkusuz Beşiktaş. Beşiktaş zirveyle olan puan farkını bire düşürdü. Dilerseniz bu hafta biraz Beşiktaş merkezli konuşalım. Malum sezon başında iddialı olmayan bir havayla başladılar. Çünkü mali sorunlarla uğraşıyorlardı. Çünkü önemli oyuncuları takımdan ayrılmak istiyordu. Bunların başında Almeida vardı. Simão Sabros'a anlaşılarak kendisi gitmişti. Quaresma e, yıllık ücretinde indirim kabul etmediği için belirsizdi. Fernandez mutsuzdu. Ayrılmak istediği söyleniyordu. E, bir tek e, Hilbert e, Fabian Ernst gibi e, iki Alman şarkıydı. E, Gitmekten söz etmiyordu ama onlar da alacakları konusunda özellikle Fabian Ernst başlamışta hukuki yollara da başvurdu. Daha sonrasında Hilbert aynı şekilde hukuki yollara başvurdu. Yani bir taraftan oyuncularının kulüp hakkında icra takibi başlattığı bir Beşiktaş. Diğer taraftan sezon başında takımın başına geçmeye pek heveskar Olunmayan bir Beşiktaş. Normal zamanlarda Beşiktaş'ın teknik direktörlüğü için can atacak birçok hocanın e, bu zor zamanda pek de e, Fikret Orman'dan gelen tekliflere yanaşmadığı konuşuldu, tartışıldı. Belki bunların pek aslı asları olmayabilir ama nihayetinde e, kimse de çıkıp da şunu da söylemedi. Hayır efendim bana teklif gelseydi kabul ederdim. Mesela bana gelmedi diyen de pek olmadı. Ee, mesela daha önce Beşiktaş'ı şampiyon yapan ve Beşiktaş'ta çalıştığı için adeta bir hayalin gerçekleştiğini söyleyen Mustafa Denizli'ye de gidilmiş. Denizli e, pragmatist bir insandır. E, çok e, böyle macerayı yani sever ama e, kendi kontrolünde Olmayan e, böyle yokluk vesaire gibi ortamlarda çıkıp da işte e, iddiasız e, bir takımla işte o sezonu idareten geçirmeyi istemez. O yarışmacı bir hocadır. Fatih Terim'in, Aykut Kocaman'ın olduğu bir ligde e, Mustafa Denizli'nin sadece Beşiktaş'ı ayakta tutan bir hoca görünümünü kabul etmesi zaten pek düşünülmüyordu. Hasılı iş Samet Aybaba'ya kaldı. Samet Aybaba yıllardır içinde yaşattığı hayalini gerçekleştirdi. E, hakikaten de çok yüksek meblalara imza atmadı. Onun için önemli olan Beşiktaş'ın başına geçmekti. Kişisel kariyerini zirveye taşımaktı ki normal ve akıllıca veya mantıklı bir e, talep bu. Üstelik gelebileceği belki de en iyi zamanda geldi. Beşiktaş'ın yönetim anlayışının e, Beşiktaş'ın gelenekleriyle, görenekleri ve de potansiyeliyle uyuşmadığı dönemlerde gelmiş olsaydı misal Rıza Çalımbay gibi, Ertuğrul Sağlam gibi e, muhtemelen çok daha erken Bırakmak ve yüz yüze kalabilirdi. Öyle bir sezonda geldi ki kimse neden bu takımı şampiyon yapmadın diye sormayacak. İlk dördün içinde yer almış, yer aldı takdirde helal olsun. Bu zor zamanda, bu güç zamanda, parasız dönemde takımı buraya taşıdığı için helal olsun diyeceklerdi. Samet baba bu anlamda da çok doğru hamle yapmıştır. Ha üstüne ne kadar artı bir şey koyarsa yani dördüncü değil üçüncü olursa ya da ikinci ve malum şampiyon olursa o zaman değmeyin keyfine. Ee, şu sene içinde Beşiktaş'ı Samet Aybaba şampiyon yaparsa e, belki de e, 1982'deki şampiyontan sonraki en kıymetli şampiyonluk olacaktır. Neden o 82'deki kıymetliydi? Çünkü 15 küsür yıl sonra gelen bir şampiyonluktu. Beşiktaş sezon başında işte giden gider, kalan kalır şiarıyla yola çıkmış. Fernandes merkezi bir takım kurmuştu. Fernandes'te anladığım kadarıyla istediği bir takımı kafasındaki takımı bulamayınca Beşiktaş'ta devam kararı aldı. Yani kendi iç barışını sağladı. Didişmedi. Kavga etmedi. isyan etmedi kaderine diyelim. Ve buradaysam tadını çıkartayım. Oynamaya devam edeyim dedi. Bilemiyoruz. Belki de hani ödemeleri konusunda, alacakları konusunda Belki biraz ayrı tutulmuştur. Ee, yani bir ayrıcalık tanınmış da olabilir. Hasılı e, şu geride bıraktığımız 14 haftanın 13'ünde forma giydi ve e, harikulade bir performans sağladı. E, ve aman nazarlar değmesin. Onsuz ne yapar Beşiktaş e, söylemleri artık e, her gün manşetlerdeydi ki ee, geçtiğimiz hafta sakatlığından ötürü Ordu deplasmanı yoktu. Ve Beşiktaş onsuz da var olabileceğinin işaretlerini verdi. Ee, bu demek değildir ki bir maçta Fernandez olmadan kazandı. Bundan sonra kazanacaktır. Hayır. Ee, en azından e, bir güven sağlamış oldu kendine. Ve Beşiktaş peşiktaş Orduyu deplasmanda 2-1 yenerken gollerden birini Oğuzhan kaydetti. Şu anda Türkiye'nin en gözlü oyuncularından biri genç oyuncu Arsenal'den geldi sezon başında Beşiktaş'a. İbrahim Altınsayın kısa yönettiği kısa görev süresi içerisinde kulübe armağanıydı. Keşke İbrahim Altınsay devam etseydi Beşiktaş yönetiminde. Ee, ve daha doğrusu o yönetim dışından bir e, bir nevi danışman gibi çalışıyordu. Ama kısa ömürlü oldu. Yazık oldu. Hasılı e, yine de işte kısacık bir zamanda bile Oğuzhan'ı Türkiye'ye getirdi. Ve şu anda Beşiktaş'ın üzerine titrediği en önemli oyunculardan biri. E, ne oldu? Beşiktaş e, üst üste puan kaybetti haftalarda. E, Samet Aybaba'nın e, bence e, iyi yönetimiyle Atla, tabii dediğim gibi beklenti çok fazla olmadığı için yönetimde e, bu sene herhangi bir e, hedef koymadığı için şampiyonluk vesaire e, ne oluyor hoca diye e, ayarlar çekmeye kalkışmadı. Bu rahatlık içerisinde Beşiktaş o üst üste puan kaybetti haftaları çok daha a, hafif atlattı geçmiş oranla ve bugünkü noktaya geldi. Şimdi önümüzde 3 maç var ilk yarının bitimine kadar. Beşiktaş e, bu 3 maçta puan kaybetmezse ya da çok az işte 2 puan falan kaybederse belki ilk yarıyı lider bile bitirebilir arenadaki derbi maçının sonucuna göre. Önemli bir eşiği atlattı orduda Beşiktaş. İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin daha önce Galatasaray puan kaybettiği bir haftada Beşiktaş e, bunu değerlendirip değerlendiremeyecek sorusuna e, cevap verdi. Bir eşiği geçip geçemeyeceğinin cevabını vermiş oldu. E, devamı da aslında Eskişehir maçında olması gerekiyor. Eskişehir sporu da kendi evinde mağlup ederse hakikaten e, Beşiktaş için e, ikinci yarı daha fazla umutlu olabilir taraftarları. Çünkü kendi sahasında da sıkıntıları var Beşiktaş'ın. İyi maçlar çıkartıyor ama Skoru tutamıyor. Dağız ve Bursa Spor maçları bunların en bariz örnekleri. 3-3 bitmişti bu maçlar. Beşiktaş öne geçti halde skoru koruyamamıştı. Eskişehir Spor Lig'in e, kaliteli takımlarından ve e, sürpriz bir şekilde bu hafta sahalarında Kısımpaşa ile 2-0'dan 2-2 berabere kaldılar. E, dolayısıyla önemli ve e, ligin gidişatında bir e, kilometre taşı bence. Evet, tabii Beşiktaş'ta ilgili sadece bunları konuşmayacağız. İkinci bölümde daha magazinel ilginç bir konu var. Menemen onu konuşalım. Çizmeli. <gülüyor> Ben Kenan Başaran, Radyo Hava'ndasınız. Paslaşmalar devam ediyor. Beşiktaş'ta devam ediyoruz tekrar. Beşiktaş'ta bir menemen olayı yaşandı hafta boyunca. Ordu Spor galibiyetinin kutlaması İstanbul'a dönüşte gece arası tesislerde menemen yenilerek, yenilerek kutlandı. Samet Aybaba ordu da yaptığı açıklamada şimdi İstanbul'a gideceğiz tesislerimizde gece yarısı menemen pişirip yiyeceğiz dedi. Bu gerçekleştirildi. Basına fotoğraflar da verildi. devamında işte şöyle bir soru soruldu Ay Baba'ya. İstakozlar yenirdi eskiden bu tesislerde. Ne diyorsunuz diye sorulunca e, Valla işte bugün o şartlarımız yok eskiden yenmiş eskiden para bolmuş gibisinden cevap verdi şimdi tabi bu neyi gösteriyor yani takımda hakikaten bir ruh yakalandığının işareti bu hocaya da yansıyor hoca menemen diyerek aslında takım içerisinde yaşanan kaynaşmadan ruhtan da dışarı sinyaller veriyor İyi bir enerji veriyor bu aralar Beşiktaş. Beşiktaş e, hakikaten e, Süleyman Seba dönemini andıran bir e, havaya yavaştan bürünüyor gibi Fikret Orman e, bu sözle gelmişti zaten. Seba terbiyesi diyelimiz tırnak içine onu e, sağlayacaklarını söylemişti. Yavaş yavaş o havada çünkü e, Beşiktaş'ın sükunete ihtiyacı vardır vardı. Son 8 yılda bunu kaybettiği için Beşiktaş e, çok yıpranmıştı. Herkesle kavgalıydı. E, i̇nsanların gönlündeki o yani Galatasaraylıların Beşiktaş, Fenerbahçe'lerin ikinci takımı, sempati takımı e, tahtından inmiş, nefret edilen, saygı duyulmayan, küçümsemen yer yer, hatta yöneticileri tarafından bile o kulüplerin dışlanan Yok sayılan bir noktaya gelmişti. Fikret Orman yönetimi Beşiktaş'ı tekrar diğerlerinin ikinci takımı pozisyonuna sokarsa Beşiktaş'ın sırtı yere gelmez. Ama Beşiktaş ezeli rekabette diğer iki rakibinden birinin yerine geçmeye çalışırsa, onlar gibi olmaya çalışırsa Beşiktaş Beşiktaş olmaktan çıkar ve diğer ikisinin arasında yok olur. Çünkü Beşiktaş'ın farkı bir başka ihtimalin de olduğunun e, ispatı olmasıydı. Yani bu ülkede e, malum zaten üç büyükler etrafında dönüyor genelde ama yani o Fenerbahçe Galatasaray rekabetinde sıkışmak istemeyenlerinde bir seçeneğiydi Beşiktaş bu anlamda. Hasılı ıh e, Yine Beşiktaş önümüzdeki haftalarda sakin kalıp ayağını yere e, sıkı basmaya devam eder. Kendini şampiyonluk e, şartlanmasıyla güdülemezse e, hani sezon sonunda ummadığı bir başarıyı yakalayabilir. Beşiktaş'ı burada noktalayalım. E, bu hafta torpil geçtiğimiz takım oldu. Beşiktaş. Buradan Galatasaray'a geçelim. Galatasaray geçen senenin 14. haftalar itibariyle 3 puan. Hatta 2 puan gerisini yanılmıyorsam. Geçen sene 28 puandaydı. Bu sene 26 puanda. Çok da büyük kaybı yok aslında. Geçen sezon 14. Haftalardan sonra, 14. haftadan sonra ligin ilk 3 sırasında kopmalar başlamıştı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş arasında yavaş yavaş puan farkı oluşmaya başlamıştı ve normal sezon bitiminde de Fenerbahçe'ye, ikinci sıradaki Fenerbahçe'ye Galatasaray'a 9 puan fark atmıştı. Şimdi tabii geçen sezon Galatasaray'ın e, tek konsantrasyon noktası Süper Lig'de. Avrupa yoktu. Bu sezon bir yandan kafası Şampiyonlar Ligi'de meşgul. İşte önümüzdeki ikinci haftada e, derbi mücadelesi var. Fenerbahçe her zaman Galatasaray'ı meşgul eder zihinsel olarak. Son e, iki sezonda biraz moral motivasyonları yükselmiş ol, olmuş olsa da Kadıköy'de şampiyonluk e, sonucunu getiren beraberliği almış olsalar da. E, ama Galatasaray'ın e, öyle de böyle. En azından futbol oyun olarak geçen sezonun e, ritmini henüz bulabildiğini söylemekte e, doğru olmaz. E, bir yanıyla çok iyi, bir yanıyla hala e, oturtamadı. Savunmasını e, yavaş yavaş oturtur gibi oldu ama bu da sonuçlara yansımıyor. Yani daha az pozisyon veriyor ama verdiği pozisyonlar da gol oluyor e, ki Fatih Terim'de hani gene kendi kalemize boyattık hesabı açıklamalar yapıyor. Evet Galatasaray e, için e, önemli olan Geçtiğimiz hafta evinde Antepli aldığı bir birlik beraberlik değil. Bu akşam Braga'dan alacağı sonuç Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray bu akşam gruptan çıkarsa Fatih Terim kendi kariyer açısından bir ilke imza atacak. Daha önce 4 kez bunu denedi. Olmadı. İlk defa çıkmanın eşiğine geldi Fatih Terim. Galatasaray eğer Manchester United kulüşı yenerse Galatasarayın Braga ile oynayacağı maçın hiçbir önemi yok yani kaybetse de olur. Ancak Galatasaray kulüşa şey, pardon Braga'ya puan kaybeder ama kulüş Manchester yenerse veya Galatasaray Braga ile berabere kalır kulüş Manchester'ı yener. Ee, o zaman Galatasaray Şampiyonlar Ligi grubundan çıkamaz. O yapa Avrupa Ligi'ne devam eder. Yani Galatasaray'ın e, avantajı şu. E, Manchester United e, Kulücü yendi takdirde Galatasaray kendisi yenilse bile e, gruptan çıkabiliyor. Ama öbür türlü iç kulağını Manchester'a kapatıp kendi işini kendisi de halledebilir. Braga'yı deplasmanda yenip dediğim gibi hiç sağda solda oyalanmadan, kulak vermeden gruptan çıkabilir. Ama İstanbul'da Braga'ya 2-0 kaybetmişti ki bu Braga'nın grupta aldığı tek galibiyetti. Zaten Galatasaray'ın bütün planları altüst eden evinde Braga ve Cruzeiro kaptırdı puanlardı. Ha bunun yanı sıra da işte Manchester galibiyetinde sezonun başında kimse herhalde yüzde yüz planlamamıştır. Delhasıl Galatasaray'a başarılar diliyoruz Şampiyonlar Ligi'nde. Fenerbahçe'ye geçelim. Ama bir ara verelim. Son bölümde Fenerbahçe ve Trabzonspor'a değinelim. Sing me of room I Kenan Başaran. Radyo Hava'ndasınız. Paslaşmaların son bölümünde tekrar karşınızdayım. Fenerbahçe e, iyi bir hava yakaladı Alex sonrası. E, beklentileri çok üstünde bir performans sergiledi. Zaten Avrupa Ligi'nde e, gruptan çıkmayı garantilemişti. Şimdi onların hedefi İstanbul'da Perşembe günü yani yarın Mönchengladbach'ı da yenerek 16 puanla kendilerine ait olan en yüksek e, puan rekorunu kırmak istiyorlar Türkiye'de. Fenerbahçe e, Kayseri deplasmanındaydı bu hafta ve 1-1'lik skorla döndü. Aykut Kocaman'a dediği gibi e, bakış açınıza göre değişir. E, evet 2 puan kaybedildi. Hayır 1 puan kazanıldı. Çünkü 84. dakikada 1-0 geriye düştüler. 88'de beraberliği buldular. Bu e, hesapla bakarsanız e, gitmiş 3 puandan 1 puan kurtarılmış gözüküyor. Ama e, genel olarak pozisyonlara bakıldığı zaman 3 puanı e, çıkartabilecekleri anları yakaladılar. Çünkü Fenerbahçe öne geçseydi e, muhtemelen puan alma 3 puan alma e, oranı çok yükselecekti. Bu, e, Kayseri e, ProSneçk Pro ile yeni bir çıkış arıyor. E, yeniden yapılanmaya çalışıyor. E, dediğimiz gibi daha önceki haftalarda da bir türlü yeniden yapılanması bitmeyen bir kulüp Kayseri Spor. E, Kayseri Spor da Fenerbahçe karşısında keyifli bir futbol ortaya koydu. Yani maçın e, pozisyonlar açısından maç çok keyifliydi. E, hani Beşiktaş'ın bu hafta e, düşürdüğü keyif oranını Kayseri ve Fenerbahçe'ye tamamladı diyelim. E, Kayseri Spor'da Fenerbahçe'yi yenebileceği pozisyonları buldu. İki takımın da e, ileri ucu çok pozisyona girse de çok beceriksiz davrandılar. E, hani bütün başarı kalecilere yazmak yersiz olur. Bazı pozisyonlarda onların bile hani artık bıraktıkları, herhalde gol olur diye bekledikleri ama bir yerlerine çarptığı için gol olmayan pozisyonlara tanıklık ettik. Tabi Fenerbahçe daha doğrusu Kayseri Fenerbahçe maçına ilişkin konuşmamız gereken en önemli detay Fenerbahçe kafilesinin uğradığı saldırı. Kayseri'de hiç alışık olmadığımız görüntüler bunlar. Kayseri genelde misafirperver fakir Futbol fanatizmin çok yüksek olmadı bir yerdir. Yani stadı da çok güzel olmasına rağmen bir türü dolmaz. Böyle İstanbul'un e, büyükleri gittiği zaman biraz, e, biraz değil hemen hemen tam dolar. Onun dışında orada pastırmadan daha ucuza bilet satıldığı halde e, taraftarla çok fazla ilgi göstermez. Bunun birinci nedeni Kayseri Erciz daha çok sevilmesi ama o da e, bir alt ligde. Bir de Kayseri Spor'un bu dediğimiz gibi yıllardır ne çıkan ne inen bu başaltı dediğimiz pozisyondaki durumundan da seyirciler futbol severler anladığımız kadarıyla çok heyecan duymuyorlar. Şimdi Fenerbahçe Otobüsü'ne taşlı saldırıda bulundu. Kaptan şoför yaralandı. Tabi futbolcular da dehşet içinde kaldılar. Ee, bu olayın nasıl olduğu tartışmaları yaşandı hafta boyunca. Ee, i̇şte iddialar o ki e, olayların içinde Galatasaray, Trabzonsporlu taraftarlar vardı. Ama o taraflar yalanladı bu tür iddiaları. Tabii bunlar güvenlik güçlerinin sorunları araştırıp ortaya çıkartmaları gerekiyor. E, maçta e, Trabzonluların e, Kayserilerle birlikte maç izlediğine tanıklık ettik. 61. dakikada maçın 61. dakikasında Trabzon tezahüratları yapıldı. Hani e, bilemiyoruz hakikaten Kayseri'deki Trabzon sporlar mı bu saldırıda e, başrol oynadılar. Yoksa e, Kayseriler mi e, ağırlıkta bu Eylemin içindeydiler. Tabi hemen şöyle açıklamalar geldi. Bu eylemi gerçekleştirenler Kayseriler, Kayseri'de değildir. Tabi bu tür eylemler Ankara'da olsa Ankara'lı değildir, Yozgat'ta olsa Yozgatlı değildir, Sivas'ta olsa Sivaslı değildir, Kadıköy'de olsa Kadık Fenerbahçeli değildir, Beşiktaş'ta olsa Beşiktaşlı değildir. Efendim söyleyeyim Galatasaray için hangi mekanı söylesek artık Seyran Tepesi desek pek henüz oturmuş değil ama Meclik köyü desek Galatasaray değildir diyecekler. Diyorlar. Bu Türkiye'de dediğimiz gibi bazı şeyler bir türlü kabul edilmez yok sayılır. Yani birisi de çıkıp desin ki özür diliyoruz. Bu mıntıkada, bu şehirde, bu ilçede, bu köyde, bu mahallede bu olay olduğu için özür diliyoruz. Bizim muhitimizde oldu, bizim evimizde oldu, bizim çardağımızda oldu. O yüzden özür diliyoruz. Ama benim takımımın taraftarı ama değil, ama benim benim evimde oldu bu olay. Der ve özür dilersiniz. Bizim buralı değil, oralı değil. Taraftarımız olamaz, olamayacaktır. Bu tür söylemler. Eyyam'dır, e, topu taca atmaktır. Hani kim peki bunlar yani? Kimdir yani? Mikronezyalılar mı? Mikronezyalılar kim derseniz Filistin'e e, Birleşmiş Milletler'de e, gözlemci devlet e, statüsüne hayır diyen e, minicik, mininacik e, devletçikler efendim, büyük devletlerimizin himayesinde Kurulmuş devletçikler. Haritada bulmak güç. Hasılı e, kınıyoruz Kayseri'de olanları. E, klişe söylem ama doğru bir söylem. Bunları görmek istemiyoruz. Bunları görmek istemiyoruz. Ha yeri gelmişken şunu da söyleyelim. Başbakanın dizileri eleştirmesine hani kanıksamayalım ama alışmıştık. Ne yapalım? Fakat futbolcular da bu maç sonunda eskiden futbolcular önümüzdeki maçlara bakalım der ve biz sıkılırdık ya o başka bir şey bilmez misiniz diye. Vallahi şimdi de maşallahları var yani. Şimdi de futbolun işte her şeyi konuşuyorlar. İşte e, Trabzonspor kalecisi Tolga Zengin çıktı. İşler güçler televizyon dizisinin izlenmemesini, tepki gösterilmesini istedi. Çünkü orada kendilerine ilişkin bir espri yapılmış. Efendim e, Şenol Güneş bir yandan e, aklına saygı duyduğumuz e, sevdiğimiz bir hoça e, Halil Altıntop'un protesto edilmesine tepki gösterirken sanatçı e, futbolcuyu sanatçı yerine koyup onun işini icra etmesinin önüne geçilmemesi gerektiğini salık verdi. Ama aynı Şenol Güneş muhteşem yüzyıl konusunda başbakanın yaptığı eleştirerek katıldığını söyledi. Yani bu ne lahana bu ne perhiz derler. Eee İnsanların, siz ne kadar zekiyseniz insanlar da o kadar zekidir bunu böyle kabul edin. Kimin neyi izleyip neyi izlemeyeceğine, kimin neye ne şekilde tepki vereceğine siz e, karar vermeyin. Bırakın insanlar e, nerede ne şekilde neye tepki vereceklerini bilirler. Herkes herkesi yönlendirmeye, bir nehir yatağına sokmaya çalışıyor. Yorulduk. Yani başka da bir şey söylemeyeceğim. Yorulduk yani bütün bunlardan. Lütfen herkes kendi aklını biraz kendine saklasın. Trabzon demişken Trabzon'la da noktayı koyalım. Trabzon inişli çıkışlı grafiğini sürdürüyor. Neyse ki bu hafta imdadına Gençler Birliği yetişti. Çünkü Gençler Birliği Trabzon spora yıllardır kendi evine pek fazla direnemez. Trabzon'un en rahat olduğu deplasmanlar Ankara deplasmanlarıdır genelde. Gitti müşkül durumdaki Trabzon spor... Lige iyi başlayan ama son haftalarda pek de iyi gitmeyen Gençler Birliği'ni Gençler Birliği 4-0 yenerek e, moral buldu. Hafta içinde de e, PTT 1. Lig takımı Şanlıurfa Sporu 4-0 ile geçmişti. 4-4 e, e, biraz kendine geldi Trabzonspor. E, bu sene hani Fenerbahçe ve Galatasaray'da sürekli puan yitirdiği için Trabzonspor... Çok istediği halde zirveden bir türlü kopmuyor anladığım kadarıyla. Ee, vaziyet bu şekilde. Ee, Bursa Spor yine beraber kaldı. Bursa Spor da ligden kopmak için uğraşıyor ama e, üsttekiler buna izin vermiyor. Lafı epeyce uzattım. Burada kesiyorum. Ee, haftaya tekrar görüşmek üzere. Ben Kenan Başaran Paslaşmalar'dan hoşçakalın. Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran